Hadi şu an mükemmel olan performansı Çok yapacağız. Azı ben de <gülüyor> Dur, Dur. Dur deneyim. Hı. De. dört dik diyorum size. Sen de. böyle geçti. Anlardam aklımdan geçenler Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercümen Gürçay. Bugün programa Mihrap Eski Ocak'tan dinlediğimiz şarkıyla başladık, Zerdaliler. Şarkıda Mihrap flüt çaldı ve şarkıyı yorumladı. kulelesi ile Erkin Soylu Mihrap'a eşlik etti. Babil'den sonra dinleyicileri Mihrap'ın güzel sesine İşte 23 Kasım 2020'de. Uç sanatçısı Süleyman Can Aslan Yürek ile birlikte Feruz 85 yaşında programıma Feruz şarkılarıyla katılmıştı. Sonra geçen yıl 23 Ağustos'ta bu kez Feruz'dan Fly Me To The Moon" başlıklı bir başka program yapmıştık. E o programda daha çok kendi bestelerini seslendirmişti Mihrap. Mihrap eski ocak bugüne kadar birçok müzisyenle ortak işler yaptı. En son usta bir gitaristle, Efkan Rende ile ortak işlere imza atıyorlar. Bugün de sevgili Mihrap Eski Ocak ve sevgili Efkan Rende program konuğumu oldular. Aslında ben onlara konuk oldum desem daha doğru. Mihrab'ın Beykoz'daki evine geldim ve bugün program kaydını burada yapıyoruz. Babil'den sonraya hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. E, Efkan Hocam, izninizle söyleşiye Mihrapla başlamak istiyorum. E, mihrapla önce iki kez seninle program yaptık, az önce de söylemiştim. Yani belki bugün seni ilk kez tanıyacak olan dinleyicilerimiz vardır. E, müzikle yolculuğundan kısaca bir kez daha söz eder misin? Tabii ki. Antakyalıyım ben. E, Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği okudum. E, öğretmenliğe başladıktan sonra İstanbul'da. Yaşamaya başladım. Burada İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda müzikal oyunculuk eğitimi aldım 3 yıl. Pandemi döneminde başladım bestelerimi yayınlamaya. Ama ilk profesyonel anlamda müziğe başladığım grup Üç Deniz Müzik Topluluğu'dur. Yani sen de tanıyorsun. Ferda Tabii, Erlen ve Hı. Sevinç Erlen. İkisine de çok, çok selam buradan evet. gönderelim. 2018 yılında YouTube kanalında Farklı müzisyen arkadaşlarla beraber Arapça, Türkçe ve İngilizce şarkıları coverlamaya başladım. Buna eşlik eden işte bestelerim oldu. Şimdi yeni çıkacak farklı bir yapıda olan bir şarkı var. Elektronik altyapıda bir şarkı yayınlayacağız. Sanırım bir ay sonra hazır olur bu şekilde yani cover, şarkılar, Arapça şarkılar, besteler, besteler fırsat buldukça meseyim ben. Kalın. Var, evet evet öğrencilerim yani. de var. Peki şey sen de Efkan hocam gibi Uluk Dağ Üniversitesi'nde okudun. Yanılıyor muyum? Evet, yani biz orada tanıştık aslında. Tanışmanız Hı -hı. o günlere kadar gidiyor mu? Bir hikayesi var mı? Efkan hocam bir kısaca bahsedeyim. Ben yanlış hatırlamıyorsam ya 3 ya 4. sınıftayken Hı -hı. Mihrab 1. sınıfa geldi ve ee, yine Antakya'lı ortak arkadaşlarımızla birlikte. Siz de Antakya'lısınız. Evet, ben de Antakya'lıyım. Ee, ama biz Antakya'dan tanışmıyoruz. Ee, bizim buluşma yerimiz Uludağın Varsası Müzik Ölmeği. O şekilde geldi. Ee, o zamanlardan beri e, tanışırız. Thank you. Evet biz aslında iletişimimizi hiç koparmadık. Bu kadar uzun yıllar e, yaptığımız işleri takip ettik. Hı -hı. Birbirimize bağımızı koparmadık ama işte bizi bir, bir araya getiren Feruz'un o şarkısı oldu. Biz yeniden onu e, Harika. söyledik. Harika. Efkan güzel bir düzenleme yaptı. dinleyeceğiz onu da. Hı -hı. Peki Efkan hocam ben sizi de geçen yıl tanıma şansını buldum. Yani o benim eksikliğim tabii. Aenk müzikten Sercan bana bir video gönderdi ve şey dedi ya, yani Ercu bir, bu grubu dinledin mi diye sordu yani siz gitarda evet. işte Ali Kazım Aktağ hocam bağlamada Ayşe Gülaykaç vokalde bu tek kapıdan çıktım türküsünü e, yorumluyordunuz ama yani nefis bir yorumlu gerçekten Hı. ve o günlerde Muammer Ketencoğlu ile birlikte e, bir e, online bir müzisyenlerle dayanışma konseri organize etmeye çalışıyorduk ve siz de işte bu videomuzla katılmıştınız işte Mihrap da sağolsun İstanbul adlı bestesiyle e, konserde yer almıştı ee, hani müzisyenlerin tabii durumu sıkıntıları hala sürüyor ama e, öncesinde hani, e, siz de müzik yaşamınızdan kısaca söz eder misiniz? Evet, de, e, benim de e, bir şekilde e, müzik hayatım ailede başladı. Ailede geliştikten sonra müzik okumaya karar verdiğimde e, Uludağ Üniversitesi Müzik Bölümüne gittim. Orada e, klasik gitar benim ana çalgımdı. E, bütün eğitimi bunun üzerine kurgulamak istedim. Ee, daha sonra yüksek lisansımı da gitarla ilgili e, bir konuyla tamamladım. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı'nda müzik öğretmeni olarak atandıktan sonra, işte gerekli şartları oluşturduktan sonra o dönem sınavla Güzel Sanatlar Liselerine çalgı öğretmeni alınıyordu. Şimdi durum değişti. Ee, o sınava girdim ve e, 2008'den bu yana Güzel Sanatlar Liselerinde gitar öğretmeni olarak çalışıyorum. Ee, Akademik eğitimime de ara vermedim. Biraz geciktirdim sadece. 2006'da yüksek lisansımı bitirdim. E, 10 yıl sonra da 2016'da doktora eğitimime başladım. yani şu anda da tez aşamasısın. Şey, benim de çok sevdiğim Bekir Küçükayla çalışmışsınız. Evet, değil mi? Evet. Bir de şöyle bir şey var yani az önce de muhabbet ediyorduk bu müzik şeyiniz aslında babanızdan gelme bir şey değil evet, mi? Evet. Yani siz Antakya'da doğmadınız ama Berlin'de doğdunuz. Berlin'de doğdum ama bebek sayılacak bir yaşta Antakya'ya kesin dönüş yapınca orada büyüdüm. Kendimi Antakyalı olarak Aslında diye. Babanızın hikayesini ayrı bir programda bence konuşalım. Tabii ki. Değil mi ya? Tabii ki. İlginç Gerçekten. bir hayat hikayesi. O da 9-10 yaşlarında dedemin eve bir ut getirmesiyle hı hı. E, müzik hayatına başlıyor. İşte o dönemki teknolojik imkanlarla e, uzun dalga radyoları dinleyip dinleyip özellikle Antakya'da Orta Doğulu işte hı hı. Tahran Radyosu, Beyrut Radyosu, Şam Radyosu'ndan Eserler dinleye dinleye kendini geliştiriyor. Daha sonra üniversite yıllarında İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Sanat Müziği Korosu'na gelip orada icracı olarak yer alıyor. Konuşuruz uzun bir tabii, konu ama e, kayıtlar da var diyorsunuz. Onları evet. dinleriz belki ne de, bileyim. Ben de değil not alıyorum aslında. bunu hatırlatacağım tabii, size. Tabii. Şöyle aslında ben Ali Kazım Akta hocama da sizinle ve Ayşegül Aykaç'la birlikte bir program sözüm vardı. Yapamadık bugüne kadar ama en kısa zamanda sizleri de konuk almak istiyoruz. Memnuniyetle gelir. Çok şükür şey belirtmiş olayım. Peki şey yapalım mı? Sizin bir yorumunuzu dinletmek istiyorum şimdi. Yiğidim Aslanım. Bunun hikayesinden kısaca söz eder misiniz? Tabii ki. Eski bir kayıt bu. Evet. E, yanlış hatırlamıyorsam 10 yılı geçti. 2011 olabilir. E, o dönemde e, Türkiye'de siyasal anlamda bir şeyler değişiyordu. E, bu Yiğidim Aslanım şarkısının ee, daha böyle anlam kazandığı bir dönemdi. Ben bunu sadece gitara şarkı söyletmek istedim. Aslında e, bir tür de ağıt gibidir. Öyle bir yorumla evet, evet. çaldım. Ee, umarım beğenirsiniz. Ben vallahi dinlerken çok beğendim. Dinleyicilerimizin de beğeneceğini umuyorum. Ee, yiğidim Aslanım ee, Efkan Rendi'den dinliyoruz. Bakan Hocam birlikte çalışmaya karar vermeniz nasıl oldu? Tabii Mihrap sana da soruyorum. Elbette şöyle ben 2008'de İstanbul'a geldim. Mihrab'ın İstanbul'da olup olmadığından haberim yoktu ama ne? sosyal medya... Evet ne tesadüftür evet. ki ben de 2008'de İstanbul'a yani geldim. Evet. Birbirimizden bir şekilde <gülüyor> haberdar olduk. Hatta biz aslında yanlış hatırlamıyorsam Mihrap kendi okul öğrencilerini benim çalıştığım okula geziye getirdi. <gülüyor> Orada da görüştük. <gülüyor> ben onun yaptığı çalışmaları işte bir şekilde sosyal medyada görüyordum. O da benimkini görüyordu. <gülüyor> o yüzden biz çok böyle ayrı gayrı gibi hissetmiyoruz. Evet. Yani evet. görüşmediğimiz yıllara oranla. Doğru doğru. O bana hiç kopmadı. <gülüyor> Nasıl birlikte çalıştık? Aslında bir gün Mihrap aradı beni. <gülüyor> ya Feyruz'dan bir şarkı yapalım Tamam. Aynı bu şekilde. Süper. Aklındaki parçaları söyle dedim. Hı -hı. Tamam. Çok güzel bir parça var dedi. Bir parça gönderdi. O da işte... E... Nehna değil mi? Evet, evet. Ya isterseniz şimdi onu dinleyelim sonra yine devam edelim. Olur. Konuşmaya. Hemen. Tamam. Tamam. O zaman e, dinliyoruz. Şey ne anlatıyor bu? Nehna vel amar jiran. Ben ve ay, biz ve ay komşuyuz demek aslında. Aslında bir aşk şarkısı. Efkanda evet. arada çok güzel bir şeyle... detay girmişsiniz evet, evet. <gülüyor> şarkıda şimdi sözlerinin ne anlattığını öğrenince e, Feyru zaten Ortadoğu'nun bir sanatçısı kesinlikle e, bir Ortadoğu e, ay şarkısı var karşımızda aydan bahseden tamam. bir şarkı var e, dedim ki neden biz bunu e, bir de tüm dünyanın bildiği Tabii. bir ay şarkısıyla birleştirmeyelim e, biz de Frank Sinatra'nın Fly Me To yani. birleştirdik. Armonik olarak da ritimsel Çok yapı güzel. olarak da birbirine uyumluydu. Ee, Mihrapt'a harika oldu. Bence de. Teşekkür ederim. O zaman ederim. dinliyoruz şimdi. Dinleyelim. <gülüyor> ki ne kadar zamandır birlikte çalışıyorsunuz Mihra? Aslında çok fazla uzun zaman olmadı. Eee sanırım Nehnav-ül Amar ile başladık. Hemen akabinde Hancı sahnede bir etkinlik hmm. düzenledik. Sonra ondan bir ay sonra Fescik 1'de hmm. sahne aldık. Kadıköy'de. Bir gün evet. Biraz ondan söz eder misin dinleyicilerimize? Evet biz bu hafta sonu Fescik 2'de iki gün güzel dinletiler yaptık. Fescik 2 aslında saz belgeselini bilirsin. Stefan, hı hı. Evet, evet, evet, evet, biliyorum, Stefan biliyorum. Ve, e, Gabriel. Gabriel de hı. Kemancık, evet. Hı hı. İkisinin e, inisiyatifinde kurulmuş Onlar bir... Onları da konuk etmek istiyorum aslında. Evet, Sen önermiştin hatlar. Evet, çok güzel olur. Ben e, onların da gelip ayrıca anlatmasını isterim ama onların gıybında sadece Peki. amaçlarını e, e, kısaca hı hı. söyleyeyim. Hı hı. Hı hı. Yani aslında bu festivalde sadece müzik yok. E, kokla, e, tiyatro, dans, her şey var. E, ve Farklı sanatçılar ve farklı disiplinler arasında bir bağ aslında amaçlıyorlar hmm. Ve üretimlerini paylaşmak isteyenlere alan açılmasına düşünüyorlar. Yel değirmeninde evet, değil mi? Yemeğinde. Yemeğinde. Hmm. Birinci festivalden daha güzel oldu. İkincisi daha kapsamlı oldu. Daha farklı insanlar da gönüllü olarak çalıştı. Peki orada da yine Arapça şarkı herhalde değil mi? Söyleyeyim. Evet. ilk festivalde e, Arapça şarkılara çok yer vermemiştik. Kendi bestelerime ve bazı cover parçalara yer vermiştik. Ama bu sefer e, farklı olsun istedim ve Tayral Canup e, adını verdim programa Tabi e, Efkan'a da sordum beraber Hı -hı. karar verdik tamam. ve e, Tayral Canup aslında güneyin kuşu demek Yani güneyden e, sen bir rüzgar olsun istedim ve genelde böyle Arapça parçalar yaptık iyiydi ki aslında sanırım Arnavutça şarkıda söyledik. Şimdi az önce Nehna'yı dinledik. Şimdi yine Arapça bir şarkı devam edelim mi? Asfur. Asfur. Ne anlatıyor? Kimlerle yaptın bunu kaydı? Asfur aslında hapiste kalan bir kuş. Ve orada can veriyor. Kendisini anlatan ve yardım isteyen bir kuş. Asfur'u biz Veys Çolak'la kaydettik. Aslında eskiden Marcel Halif'in bir şarkısıdır. Hı -hı. Çok eskiden Kardeş Türküler de bir albümde yer vermişti bu şarkıya. E, Veys farklı bir şey yaptı. Fingerstyle e, akustik tamam. gitarla e, bir yorumladı ve o beni aradı böyle bir şey yapalım mı dedi. Burada balkonda canlı kaydettik. Tamam. O zaman dinliyoruz. Hadi dinleyelim. Haspurtalım dışı bek U خبيني عندك خبيني دخلك يا لولو لو خبيني عندك خبيني دخلك يا لولو قلت سر بين التل ورشاتك وين قال لي فرافط السما رسفور طلم مشبك وقال لي يا وين? قال لي طار طار جسمان عصفور ضل من شبيك وقال لي يا لولو خبيني عندك خبيني Peki Mihrap YouTube sayfanda videolar izliyoruz, video klipler. Bence çok başarılı. Kim yapıyor bu işleri ya? Teşekkür ederim. O başarılı dediğiniz en güzel kayıtları kardeşim Tolga Eski Ocak yapıyor. Hı hı. E, fırsat buldukça o da e, sinemacı. Kardeşim bu arada Hatay'da, daha önce sana bahsetmiştim Hı -hı. önceki programda evet, evet. da. Hatay'daki e, bir dini rütülleri konu alan bir belgesel çekti. İşte bitti Bitti, bitti. evet. Hı. O da şu anda yarışmalarda. Ben de e, Ovan'a klip çekiyor, ben de ona müziklerini yapıyorum. Hı, <gülüyor> Öyle paslaşıyoruz. Tolga'yla da bir gün ikinizi konuk edeyim. Aa, çok güzel olur, evet. Bir gün onu da alalım. Mirab sen çok güzel besteler yapıyorsun yani sözler de harika ama aynı zamanda cover şarkıları da başarıyla yorumluyorsun. Bir örnek dinletelim şey, mi? Ne çalalım? Benim için aslında önemli olan çok önemli. Hepsi de çok önemli. Hı, Tam taka. ortasındayım çok daha farklı. MF benim için aslında çok önemli bir grup. Hı. Kendi paramla aldığım ilk albümdür. Ee, yanılmıyorsam bu şarkı da Mazhar asker döneminde yazdığı bir şarkı. Beni de en çok etkileyen kısmı da nasıl da paylaşıyor insan isterse. İşte ben aslında bir dönem eğitim sebebiyle şarkı söylemeye ara vermiştim. Yani bu şarkıda e, hadi bakalım başlıyoruz dediğim şarkıydı. İlk şarkı. Tamam. Tam ortasındayım. O zaman dinliyoruz. Mihrab Eski Ocak bir Masar Fuat Özkan şarkısını yorumlayacak. E, tam ortasındayım. Tamam. Ortasındayım yağmurun karın soğun ortasındayım. Tam ortasındayım yağmurun karın soğun ortasındayım. Nasıl da paylaşıyor insan istersen. Nasıl da birmiş meğer hasretler, nasıl da mecburmuşuz sabretmeye, sevmeye, öğrenmeye. Tam ortasındayım yolun Koşunun ortasındayım Önce yapılmış kayıtları dinledik ama ne dersiniz şu anda bir kayıt yapalım mı? Bir şarkı. Olur, harika Hangisini olur. Hangisini söyleyelim Efkan? Şey mihrap. Efkan karar versin. Evet, evet. Aslında bizim e, birlikteliğimizi sordunuz ya, orada <gülüyor> araya giremedim ben. <gülüyor> <gülüyor> e, biz aslında bir pandemi projesiyiz. <gülüyor> yani çoğu evde <gülüyor> yalnız kaldık. E, hayat durdu, dünya durdu. Evet. Bir virüs bütün e, hayatı durdurdu. Kesinlikle. Biz de o sırada işte bir şeyler yapalım diye Nehna şarkısını öyle yaptık. Daha sonra işte bir sahneden teklifi aldık. Oraya çıkmak için güzel bir repertuar yapalım dedik. Bilinen şarkıları evet. olduğu gibi çalmayalım. Kendimize göre yorumlayalım. Benim orada çok sevdiğim bir Sezen Aksu şarkısı vardır. Bence. Er gibi tamam. diyeyim. Tamam. Size onu çalalım. Tamam olur. Söyleyeyim. Evet. Tamam. Güzel o zaman olur. dinliyoruz hadi. Martılar harika. Bu da I'm <laughs> Harikasınız gerçekten. Nortu Teşekkürler. sesleri arasında nefis bir e, yorum oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ya Efkan, hani siz de mihrap gibi ortak işlerde, konserlerde hmm. yer alıyorsunuz. Yani biraz bunlardan sözler misiniz hocam? Tabii. E... Yani hem akademik anlamda orkestralarla çaldınız, evet. sonra Ali Kazım. De, evet. O biraz o da, evet. söz sözler misiniz? Tabii ki, seve seve Şimdi... E... Biz 2008 yılında Ali Kazmak'la birlikte aynı eğitim kurumunda çalışıyorduk ve daha eskilerden bu yana ben gel geleneksel müzikte gitarın bir şekilde bağlantısını kurmaya çalışıyorum çünkü aslında ben babamdan ilk defa u'du öğrenmiştim daha sonra da gitara yöneldim ama bu bir türlü kopmadım bu müzikten. Ee, Ali Kazım da çok iyi bir icracı Kesinlikle. ve üstün bir bağlamacı. Çok, çok. Onunla böyle bir deneme ile başlayan e, ama sonra bir projeye dönüşen e, Bağlama Gitar Diyor ikilisini kurduk. E, aslında bir albümünüz, albümünüz de var hatta. Evet, evet 10 yıl oldu bu yıl. E, 2012'de başladık. O 2015'te albümü Fires adında yayınladık. Daha sonra Teklilere dönmeye başladık. Tamam. Biliyorsunuz albüm mantığı kalmadığı doğru. için. Hı -hı. Doğru. Artık tek tek yayınlıyoruz. 2015'te e, değişik bir e, tesadüf diyelim. Yani başarımız e, o, o yıl taçlandı. E, Bilkent e, Üniversitesi'nin e, gitar, gitar Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, bir proje yarışması vardı. Bizim projenin çok uygun olduğunu söyledi oradaki hocalar. Ee, evet. ve biz projemizi gönderdik ve yılın en iyi projesi yani bir Birçok ulusal ve uluslararası konserde de yer evet. aldınız değil mi? Tabii Halikazım de. hocam da. Evet. Özellikle pandemiye kadar öyleydi. Kitap da yazıyorsun değil mi hocam? Ders kitap. Evet, evet. Şimdi 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Liselerinde okutulmak üzere gitar dersinde bir çalışma başlattı ve alan öğretmenlerinden bir yetkin bir kurul seçti. Sağ olsunlar, beni CV'mi gönderdim ve çalışmalarımı gönderdim. Bana bu programı verdiler. İlk yazdığım kitaplar öğretim programı bana ait değildi. 2016'da yazmaya başladım ama 2019-2020 gibi yeni öğretim programını da geliştirmek amaçıdır. O görevi de bana verdiler. Şu anda da onunla ilgileniyor. Harika. Ee, şey peki besteleriniz de var. Bir tane dinletelim mi hocam? Hmm. Hangisini çalalım? Olur. E, gece diye bir e, tamam. e, solo gitar bestem var. Onu dinletelim. Peki. Sonra da belki hikayesini anlatacağım. Bence şimdi hikayesini <gülüyor> anlatacağım. Dinleyenler onu da yaşar. <gülüyor> Aslında gece... E, <gülüyor> 2008 e, Ağustos gecesidir e, söyleyeyim onu da. E, hayatımın böyle tam bir çıkmaza girdi. Daha doğrusu bilinmezliğe girdi. o dönem Bursa'da yaşıyordum. E, karşımda işte kazanılmış bir sınav vardı. E, yani İstanbul'a e, kararnamem de çıkmıştı. Gelmek gelmemek e, alacakları götürecekleri ve hayatla ilgili e, sıkıntılı bir geceydi ama Sonu... Aydınlık e, mı? E, evet öyle. <gülüyor> Bir de neden adı gece oldu? Çünkü gerçekten gece yaptım, <gülüyor> besledim ve parçanın normalde biz de çok zordu tamamının aynı anda çıkması. Doğru. O gece... Bu, hepsi bitti. Evet, hepsi Harika. bitti. E, kaydettim ve e, evet, şu anda zaman. icra ediyorum. O zaman dinliyoruz hocam. Peki Mihrap yeni beste çalışmaların var mı? Söz eder misin? Yakın zamanda çıkacak bir şarkı var. Ee, farklı bir şarkı oldu. Elektronik altyapıda oldu. Bunu Serkan Hatay yaptı. Serkan Hatay da Mavi Huydur ben de Bendin solisti. Şu enteresan bir tesadüf o da Hataylı. Ama gerçekten onunla He. da orada tanışmalık. Tamam. Hmm, Serkan'la beraber biz balkonda bir cover çalışması yapmıştık yani şu anda da... bulunduğumuz evet evet Aa, burada süper. yine Mehmet Gürel'in bir e, şarkısı ha. kimse bilmez değil tabii ki koş git bir desen bak yaptık bu sefer hiç bilinmeyen bir şey yapmak tamam. istedik dinleyelim mi onu dinleyelim. Hmm. peki dinliyoruz henüz görmedim ben dünyayı daha konuşmadım, ben senle hiç mırıldanıyorum. Boş tellere uzanan konuşamıyorum, öfkeyle yenik sen. Dallar yıkılıyor, biz kuşlarda kör, ellerim yüzülüyor. Kuş öldü Ererken koş git bir desen bak koş git bir desen koş git bir desen bak koş git bir desen daha Çürümüş Bozulmuş Diren Alçıdan Kanatlar Hep bizizler Koş git Bir de sen bak Koş git bir de sen Koş git Bir de sen bak Koş git bir de sen Henüz Görmedim Ben daha konuşmadım ben senle hiç Koş git bir de sen bak Koş git bir de sen Koş git bir de sen, Koş bir de sen. bak Koş git bir de sen daha rıra rıram Da Koş git bir de bak Koş git bir de sen Koş git bir de sen bak Koş git bir de sen Babil'den sonranın sonuna geldik. İşte bugün programda çok sevdiğim iki müzisyenle Beykoz'da birlikte oldum. Yani nefis bir manzara. Yani görmenizi isterdim gerçekten. Boğaz şu anda ne derler gözümüzün önünde. İşte şarkılar dinledik, söyleştik. Yani çok teşekkür ediyorum. Babil'den sonra konuk oldunuz, beni Beykoz'da konuk ettiniz. Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleyeceğiz. Teşekkürler. Eyvallah. Zaman. Peki dinleyicilerimiz siz nasıl takip edebilirler Mihrap, sevgili Efkan hocam? Aslında e, artık çok moda biliyorsunuz Instagram ve Facebook sayfalarında. Tanıktalarız. adımızda evet. e, kişisel hesaplarımız var. Bizde resmi ya da evet, official evet. denilen hesaplarımız Hı -hı. yok. Evet. Oradan e, duyurabileceğimiz konserlerimizi duyuruyoruz. Tamam. E, eğer uygun olanlar varsa da müziğimizi paylaşmaktan büyük keyif alıyoruz. Sen YouTube iyi kullanıyorsun. Mihrab. YouTube evet, Bana, benim bir de YouTube, YouTube var. Aleyksine. Onlara ilk olarak yani daha çok Oradan sosyal da medyadan ulaşabilirler. Evet. Son olarak ne demek istersiniz dinleyicilerimize? Yani müziğe dair zorluklar yaşıyor müzisyenler ama müzik her zaman. Neden? Boşverin müzik yapmaya devam edin diyorum ben. <gülüyor> evet değil mi? Her şey <gülüyor> var. Abi. Bir de benim özel bir ricam var. Tabii. E, nitelikli müziği gerçekten bırakmasınlar, peşinden gitsinler, Kesinlikle. yerlerinden gelen her türlü desteği vermelerini diliyorum doğru. ki niteliksiz müzik e, şey doğru. gibi e, nitelikliymiş gibi sunulmasın doğru. bize. Doğru, çok doğru. Yani biz e, reddetme hakkımızı da kullanmalıyız <gülüyor> diye düşünüyorum. Kesinlikle çok doğru hocam. Peki kez Mirap, yani seninle tanışmamı yani geçen Mayıs ayında hayata veda eden gazeteci abim Adnan Genç'e borçluyum. Yani uzun zaman işte hastalığıyla mücadele etti. Sen de biliyorsun ama son nefesine kadar gazetecilik yaptı. Yazılar yazdı. İşte senin gibi genç ve iyi müzisyenleri yazılarıyla destekledi. Hı hı. Yani ben de Babil'den sonra da genç müzisyenlere yer veriyordum. İşte seni bana Adnan abi önermişti. İşte Yeşim Kantekin'i, İzmir'den Sevinç Nazlı Yıldırım hı hı. ve başka başka isimler. Yani her üçünüzü de programa aldım. Yani bundan sonra da her zaman bu programda sizlere yer vermek çok isterim. Ve ilk programı yaptığımızda o Fevruz şarkıları bitince cep telefonuma Adnan abinin mesajı düşmüştü. Yani çok güzelsiniz yaşayın. Hani onun evet, bir yaşayayım tavrı vardır ya. Evet, evet. Şimdi bu yıl onu Ağustos'ta onun doğum günü ve işte 8 Ağustos pazartesi günü Babil'den sonra da ona erken bir doğum günü programı yapacağım. Ama dilersen yani son şarkını ki o da çok severdi. Evet, onun İstanbul'da arasına çalalım mı? Yani eminim ki gittiği yerden bize Tabii ki. işte her zamanki o samimi sıcacık üslubuyla yine yaşayın diye seslenecektir. Evet, İstanbul'u onun için çalalım. Tamam. E, Babil'den sonranın program kayıtlarına Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz. Sayfanın başında yer alan program logosunun üst mektiğinde yer alan arşiv linkinden girerek dilediğiniz programı dinleyebilirsiniz. E, sevgili Mihrap, Efkan Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Umarım yıl bitmeden yeni çalışmalarınızla yine bir araya gelebiliriz. Biz teşekkür ederiz. Peki şarkı sen anlatsa eder misin Mihrap? İstanbul sen de bir o yüzden tabi ki İstanbul yine bu balkonda <gülüyor> <gülüyor> evet yani bu doğrulta yazmamak Fland, mümkün değil <gülüyor> ya, biraz önce hani bir gecede bitmesi çok zor Sizinli? bazı eserlerin hı. bu balkonda bir gecede hatta bir anda belki bir 3 dakikada şey. yazıldı ee, ve yani içimden ne geliyorsa o çıktı o yüzden hı hı. hiç hı hı. tamamen plansız olan hı. bir şey ama bence her yönüyle mükemmel çok teşekkür ederim Gerçekten. çok sağ ol. Yani bu şarkıyı Adnan abiye gönderiyorum abiye gönderiyoruz. Hı -hı. nedenler ruhu şen olsun diyelim haftaya pazartesi 13'te sizlere Gökçeada'dan yani İmroz'dan sesleneceğim bir İmroz dosyası hazırlıyorum İşte bu akşam İmroz'a gideceğim ve yaklaşık 4 hafta boyunca Babil'den sonra da hafta sonu yapacağım kayıtlara yer vereceğim Sadece 20 Haziran Pazartesi günü bu seriye bir ara veririm. O gün 24 Haziran Cuma günü Küçük Çiftlik Parkı'nda sahne alacak olan İntilimani grubuna ayırmak istiyorum programı. Aynı konserde yer alacak olan Ozan Çoban program konuğum olacak. Yapabilirsem Şili'den bağlanıp grubun müzisyenlerinde programıma konuk etmek istiyorum ya pazartesi 13'te 95.0 açık radyoda Babilden sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle ben Ercüment Gürçay hepinize güzel bir hafta ve esenlikler diliyorum Hoşçakalın akşam olunca süslenir İstanbul, gerdanına takar incisini.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 Bir de sabah olsun gör İstanbul, u. hele bir aşık olsun yeniden. Vızır vızır motorların çığlığında martıların gör işte bu da İstanbul. U. Bir de sabah olsun. İzledikten sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay